Bismillah. Elhamdülillah. ve vesselamana Resulullah. Soru soruldu. Sabah namazının sünneti kaza edilir mi? Bilindiği gibi sabah namazının vakti imsak ile girer, güneşin doğması ile biter. Bunun dışında e, Peygamberimizin kıldığı bir namaz var. Kazaya kaldığı ifade edilen rivayet. Onu öncelikle onu ifade edeyim, onu aktarayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuklarında üç defa uyuyarak sabah namazını ashab-ı kiramla kaza etmiştir. Bunlardan birisi e, Hayber gazası dönüşünde e, Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah'ın Resulü konaklama yerinde uyku basınca istirahate çekilmiş ve Bilal radıyallahu anh'a kendilerini sabah namazı için uyandırmasını bildirmiştir. Bilal nafile namaz kılmış sabah Yaklaşınca da hayvanına dayalı olarak kalmış. Güneş yüzlerine vuruncaya kadar aşırı yorgunluktan ne Resulullah ve ne de sahabeden hiçbiri uyanmamışlardır. İlk uyanan Resulullah aleyhissalatü vesselam olmuş ve Bilal'i uyarmıştır. Kafilenin ilerlemesinden bir müddet sonra ashaba abdest almaları emredilmiş. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat namaz kılmış Sonra Bilal kamet getirmiş ve sabah namazı cemaatle kaza edilmiştir. Sonra Allah necis şöyle buyurmuştur. Her kim namazını unutursa onu hatırladığı zaman hemen kılsın. Çünkü ben çünkü Allah beni an, anman için namaz kıl buyurmuştur. E, diyor. Bu rivayet Müslim'de, bu Davud'ta, Tirmizi'de, İbn Mace'de Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde geçmektedir. Kardeşlerim Peygamberimiz ve sahabesi uyuyakaldıkları için uyandıklarında yani istemeden gayri ihtiyari kalmışları uyandıklarında sabah namazını sünnetiyle beraber kılmışlardır. Sabah namazının farzıyla birlikte sünneti vaktinde kılınmamışsa güneşin doğuşundan sonra yani gündüzün ortası vaktine kadar bu sünnet farz ile birlikte kaza edilir. Yani öğlen vaktine kadar, öğlen vakti girmeden Sabah namazı mutlaka sünnetiyle birlikte kılınır. Güneşin doğuşundan önce veya istivadan sonra kaza edilmez. Yani bu istiva derken gündüzün ortasından sonra, öğlen vaktinin gelmesinden sonra ya kalmışsa eğer sabah namazı kılınamamışsa o zaman sünnet kaza edilmez. Ama öğlen namazına kadar olan sürede e, kalan kişi, ya da herhangi bir mazeretle bayılan, e, unutan kişi diyelim. E, bu vakitten önce, öğle vakti girmeden önce sabah namazını kaza ederse e, sünnetiyle birlikte kılması gerekir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.